Tabi benden çok büyüktü, o adam Medine'de yaşıyordu, tek başında eşinden ayrıldı, eşi onun hayatına sabretmedi, çocukları bilmem ne. Hep ne zaman ona bakarsan elinde kitap var, ee, okuyor, zikrediyor, çalışıyor, birkaç defa bizde kaldı, evi yoktu, genelde Mescid-i kalıyordu. Birkaç defa bizde kaldı. Gecede kalkınca bakıyorum. Balkonda namaz kılıyor. <gülüyor> İnsanlar çok nadir. Hayatı hep Allah için geçiriyor. Aleykümselamu aleykümselamu aleyküm selamu rehmatullahi ve berekatuhu. Aleyküm selamu ve berekatuhu. O kardeşimiz ayrılmadan önce ondan bir kere dediğim gibi bize geliyor. İlla muhakkak ya Kur'an'da konuşuyor ya hadislerde Ya bizi bırakıyor ibadetinde yaşıyor Bir kere otururken Böyle bir hadis bana ezberletti Şimdiye kadar Hadisi unutmadım o zamandan şimdiye kadar Devamlı hatırlıyorum Hadisi hatırlayınca o kardeşimizi hatırlıyorum Hadisi söyleyin. Eee الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء دنيا يزال يشيل وإن الله مستخلفكم فيها الله سيزي هليفة راقجك سيزي دنيا ده. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sizin amellerinize bakacak Rabbimiz. فَاتَّقُوا <gülüyor> dünya, Dünyadan korkunuz. وَاتَّقُوا <gülüyor> nisa, Kadınlardan korkunuz. Yani kadınların fitnesinden. fe أَوَّلَا فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَا Ben o İsrail. Musa aleyhisselama iman ettikten sonra günahlar kadınların tarafından başladılar. Sonra çok meilli oldular. Sonra küfür ettiler. Bu hadisini unutmuyorum. Bir böyle otururken o ezberletti Bana Ondan sonra çok görüşmüyorduk yani Belki hep On defa belki görüştük Sonra bir sefere gidecekti Ayrılmadan önce Bana dedi bir Vasiyetim var sana tavsiye ediyor Buyur nedir Dedi her gün bir hadis ezberle Tabi Onun sözünde amel etmedim Seneler Geçti Sonra evlendi. Çocuklarım oldu. Çocuklarım ufakken onlara bir şey öğreteceğim. Bir nasihat edeceğim. Bir şey yapacağım. Bir şey akıllarında bırakmak istiyorum. Elime böyle ufacık bir futeyye biz diyoruz. Kitap değil küçücük kitap. Bu kadar. İnce üstünde yazılıyor çocuklara yüz hadis. Bir baktım çocuklara açtım. Hepsi çok kısa hadisler. Çok önemli hadisler. Bir de hepsi buharide ve Müslimde Ya da ikisinde beraber. Abu Hureyra yuayet etti. Yani çocuk ezberleyecekse hepsi Abu Hureyra. Artık karıştırmıyor. Hepsi ya muttefak aleyh ya da Bukhari ya da Biraz okuttum. Biraz bilmiyorum ne kadar. 10-20 hadis okuttum. Ezberlettim. Ben de ezberledim gibi. Yeni de bir baktım program gibi böyle buldun 100 hadis tekrar baktım aynı hadisler çok anlatıyorum bu hadisler ezberlemesi falan sonuç nedir ne, isti ne söylemek istiyorum ne demek istiyorum 20 yaşındayken şimdiye kadar 33 sene geçti 33 çarp 365 günleri saysak her gün bir hadis sadece ezberliyorsam ne kadar ezberlemiş olurum şifreye kadar. Yani ne kadar kazanmış olurum. Bu bir yönden. Öbür yönden her hadiste bir ilim vardır. Bir bilgi vardır. Boş değil. İnsan çok üzülüyor. Bir şey dinimizden çok yani belli bir şey yani herkes biliyor. Onu Onu bilmiyorsa bir de amel etmiyorsa onun da. Yani bir çocuk görüyorsun, sen oturuyorsun. Bir gezmeye gidiyorsun, oturuyorsun. Gölgede oturuyorsun, güneş gidiyor. İnsan yarısı güneşte oldu, yarısı gölgede. Haberimiz yok, Resulullah Aleyhisselam neyi etti bu oturuştan. Bir bakıyorsun, çocuk seni uyarıyor. Kalk ya, güneşte otur ya, gölgede otur, Resulullah buna neyi etti. Ben demiyorum insan utanıyor, utanmak kolay. Ama içinde bir şey olmuyor mu ben dinimi öğrenmedim? Neden öğrenmedim, neden sevap kazanmıyorum? İnsan ne kadar öğrenirse o kadar sevap kazanabilir. Neden? Oturuyorum, oturuyorum. Muhabbet ediyoruz, şakalaşıyoruz. Güneş geldi, artık başladı benim üstüme gelmeye. Kalktım buradan buraya, sevap kazandım. Kalkmadım, oturuyorum, sevap kazanmadım. İnsan bütün hayatı ibadete çevirebilir. Bütün bütün. Bu şekilde amellerinde işe gidince gelince bir hoca konuşuyordu diyor neden susuyorsun ben dinliyorum neden susuyorsun ne neden susuyorsun Resulü Aleyhisselam diyor o billahi ve Kimse Allah'a inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun ne kız diyor hoca kaç defa dedi neden susuyorsun sonra anlatmaya başladı diyor arabayı bekliyorsun neden susuyorsun İstiğfar çek Bilmem ne neden susuyorsun Böyle örnekler misaller getirmeye başladı La ilahe illallah de Hepsi yazılıyor Yani insan bütün hayatı ibadete çevirebilir Böyle çevirince Allah onun mutluluğunu verir Tadını verir Yani insan severek onu yapar Onu bırakınca rahatsız olur Bir adam Bir adam namaz ona o kadar ağırdı hikayesini belki söyledim daha önce tekrarlamayacağım en son bir iyilik yaptığı bir yaşlı kadına kadın dua etmeye başladığı zaman dedi bir tek Allah bana yardımcı olsun namazımı düzgün kılayım onu seveyim hiç bırakmayım, bir tek bunu dua et bana kadın dua etti diyor arabasına bindi gitti ezanı duydu nasıl caminin önünde durdu camiye girdi abdestini aldı kıl, namazını kıldı bilmiyor sanki bir şey böyle onu çekiyor mı gibi diyor o dua duadan sonra şimdiye kadar bir namaz camide kaçırmadım hatta bekliyor namaz namazın gel vak, şey gelme vakti peki bu insan zorluğu görüyor mu namaz kılınca hayır artık hayatından oldu nasıl ben bu bardağı tutuyorum su içiyorum ihtiyaç hissediyorum su içmeye o da bekliyor namaz vakti İbadetler bütün ibadetleri insan böyle bekler. Hayatında çok kazanır. Bu hadislerden biraz okuyalım, öğrenelim. Ama bu bilgileri alırken insan devamlı çalışmaya gayret etsin. Hadisler çok kıymetli diyorum. Bazen insan da uf insan ufacık bir ibadette meşgul olur. Çok çok çok büyük kazanç olur ona. Bazen çok çalışır, az kazanıyor. Yani bir örnek söylüyorum, Resulullah sellem evinden çıktı, sabah namazından sonra. Bir eşi, unuttum hangisi, <gülüyor> oturuyor, zikrediyor. Gitti Resulullah Aleyhisselam, duha da döndü. Yani şimdi saatlerimize göre, belki bir iki saat sonra. Baktı hala oturuyor. Diyor, kalkmadın mı ben gittiğimden beri, şimdiye kadar zikrediyorsun? Evet dedi. Dedi ben senden sonra, yani beni seni bıraktıktan sonra, dört kelime söyledim onlarda bütün söylediklerinden daha fazla sevap kazandım hani o iki saat oturdu ne kadar sevap kazandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor dört kelime de o kadar kazandı şimdi bu hadiste dediğim gibi muttefakun aleyh ravileri Bukhari ve Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kelimetani lisan. iki kelime dile söylemesi çok hafif ağır değil herkes söyleyebilir hem de uzun bir şey değil yani insan bir kitap tutup okumuyor bir saat iki saat çok rahat kafifetaniiye lisan sak fil filmiyen Kıyamet gününde teziide onları ağır görürsün terazi var Kıyamet gününde bilmiyorum şimdi belki ufaklarımız o teraziler iki şeysi ne Dinot denir kefife kefileri görmediler Terazi biliyorlar şimdi koy. Rakamlar çıkıyor. Eskiden iki kefesi var. Kıyamet günü terazisi aynı. Sevap buraya konuyor. Günahlar buraya. Hangisi daha ağırsa öbür tarafa gidecek. İnsan o tarafa gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bunlar terazide çok ağır bu iki kelime. Yani terazi böyle ise belki bunlar konunca böyle olacak. ise daha fazla ağır olacak. Ama bunlar dil insanın dilini hafiftir ağır değil terazide ağırdır Habibetani Rahman, Rahman Rabbimiz bu kelimeleri seviyor şimdi yani devamlı biz çok hızlı okuyoruz düşünmüyoruz ben bazen böyle aklıma örnekler geliyor insan birisinin ne diyeyim rızasını istiyorsa ne yapıyor bu ne seviyor ne yapayım babamın rızasını istiyorum bir düşünüyorum babam ne seviyor ne seviyor Limonatayı çok seviyorum. Giderim bir limonato yaparım. İçine buz koyuyorum bilmiyorum. Geliyorum babama veriyorum. Babam bir bakıyor. Allah razı olsun oğlum. Ya da babası değil olursa başka. İnsan düşünüyor. Ne seviyor bunu? Onu yapayım. Resulullah Aleyhisselam bize haber veriyor. Allah Azze ve Celle bu iki kelimeyi seviyor. Bir de çok sevap verecek onlara. Neymiş bunlar? Sübhanallah ve bihamde. Sübhanallah il azim. Uzun mu? Yok. İnsan otururken böyle Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallah ve bihamdi derse Bir tek Allah <gülüyor> ne kadar sevap kazanır <gülüyor> Peki bunları nereden bileceğim ben? Bu hadisi okumadan Onun için benim vasiyetim O adamın vasiyeti bana Size söylüyorum O bana vasiyeti verdi Almadın çalışmadın Şimdi kim kazanacak Kim çalışacak? Allah bilir. Her gün bir hadis. Ezberle mi bile okuyalım, anlayalım. En azında insanın aklında kalır. Dediğim gibi, kimisi hiç duymadı. Şeytanın otur yeri, yarısı gölgede, yarısı güneşte. Resulullah bu oturuşa nehyetti. Kimisi bilgisi var. O anda aklına gelir. Resulullah buna nehyetti, kalkar. Öbür hadis o da an Ebi Hureyir radıyallahu anh. Bukhari ve Muslim Rivayet ettiler Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi Dedi ya Resulallah Men ahakun nasi bi Yani Kim en büyük hakkı var Benim hayatımda Onunla sahaba yani Yaklaşmak, arkadaşlık devamlı onun yanında olayım iyi davranayım Onunla Kim haklı, en çok haklı olan bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi: "Umuk annen. Bu sabi dedi: "Thumman. Ondan sonra kim? Annem en çok. Ondan sonra kim? Bu da bu da yani bir duruş istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi: "Annen. Yani insanın annesinin hakkı ne kadar büyük? Ne kadar büyük? Ne kadar büyük? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Annen. O da diyor: "Ondan sonra kim? Tekrar diyor: "Annen. Tekrar soruyor ondan sonra kim? Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen diyor. Üç defa annen diyor. O da tekrar soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere baban dedi. Peki babanın hakkı az mı? Yeter bir hadis söyleyeceğim babanın hakkını bilelim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ente ve malike li ebik. sen ve mülkün, paraların, malın hepsi babanındır. Bir tane geldi hocaya Arabistan'da Bir sual soruyor Anlatıyor babam böyle yaptı Şöyle oldu bilmem ne Hem de ben evli adam çocukları da var Maaşını alınca babasına veriyor Geliyor babasına veriyor Karısı 50 lira istiyor Bir şey alacak diyor babamdan al O gidiyor babasına 50 lirayı veriyor isterse vermez Neden bu israf al 30 lira Kadın diyor kocasına bir şey bırak Diyor Resulü Aleyhisselam diyor, Sen ve malın babanın Oğlu bir harçlık istiyorsa git, dedenden al. O da gidiyor, istiyor. Bu adam böyle, kral gibi yaşıyor. Hepsi ona itaat ediyorlar. Yani bir çocuk böyle yüzünü çeviremez ona, harçlık almayacak. Bir gelini böyle burnunu yükseltemez. Ya boynumuz elinde, hayatımız, paramız elinde. Kocası ne diyor? Bir şey bize bırak diyor. Sonra geliyor hocaya soruyor. Hoca diyor, la havla, la kuvvete illa billah. Yani sen, sen hadisin yarısını anladın, öbür yarısını anlamadın. Sen malın babanın diye anladın ama sen kendini unuttun. Geliyorsun babanı şikayet ediyorsun. Yine yetmedi. Babanın hakkı daha büyüktür. Peki baba bu kadar olursa anne Resulullah sellem üç defa söyledi annen, annen, annen. Ama ne bu khattab hilafetinde? Birisi geldi annesini hac yaptırıyor Annesi yorgun bir kadın Yaşlı yürüyemiyor Sırtına taşıyor Hacı bütünü bitirdi Annesi sırtında En son Amarül Hattab'a soruyor Radıyallahu anhuma Annemin hakkını verdim mi ben Amarül Hattab dedi Biliyorsunuz kadın doğru kansancılar geliyor Diyor, Bir tanesinin daha Karşılığını vermedim Ondan sonra dedi Annen senin altını temizliyordu Senin büyümeni bekliyordu Kalmanı bekliyordu Sen annenin Hizmetini yapıyorsun bekliyorsun Ne zaman annem ölecek ne zaman Kurtulacağım ondan soruyorsun Hakkını verdin mi? Yeter bu insanın kalbindeki bu Duygu bu his bu şey bu yeter Bunun hakkını daha vermedin His yönünden daha daha o bir şey yapmazsa bile An Ebi Hureyre te sallallahu aleyhi ve sellem, qal iyyakum vav zann Kötü zann Su'uz zann Arapça'da denir Sakının ona yaklaşmayın fe inne zanne ekzebul hadith En çok yalan zanda bulunur İnsan demesin zannediyorum yani Bilmiyorum ben Böyle yapmasın yani bir fikir, bir bilgi karşı tarafa veriyor. Sanki o bera yani bir şey yapmadı. Bir, yanlış bir bilgi veriyor o da taşıyor başka yere götürür. Sonra yüzde yüz oldu gibi millet onu konuşurlar. Resulullah Aleyhisselam bize tembih ediyor. Dikkat edin. Kötü zan etmeyin. Sen ne görürseni devamlı iyi bir ihtimal koysun. Belki zor bazen oluyor. Belki böyle bir şey bulamaz Müslüman kardeşine. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna tavsiye ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor inel abd la bil kelimeti ma fiha. İnsan bazen bir kelime söylüyor. Dikkat etmiyor bu kelime. Konuşurken, muhabbet ederken, gülüşürken ma yetebeynu biha fiha. ab'ad Bu kelime onu ateşe düşürür. Ne kadar mesafe düşürüyor? Doğudan Doğru. batıya kadar. Bu kadar mesafe. Abad hatta daha çok. Sallallahu aleyhi diyor. Bundan daha çok. Peki neden mesafeyle konuşuyoruz Sallallahu Çünkü cehennem derekat tehted derekat. İnsan ne kadar aşağı inerse azap daha şiddetli olur. Herkes günahlarına göre aşağı iniyor. En aşağıda kim? Münafıklar. Ve? Ve? Fir'ağın. Fir'ağın. Fir ve ona destekleyenler yanındaki adamlar. Bir ayette Allah diyor Kur'an-ı Kur Kerim'de El-Naru yu'raduna aleyha guduven ve aşiyya Kabirlerdeyken Onlar kabirlerde Cehennemi sabah ve akşam görüyorlar. Yu'raduna aleyha Yani azabını görüyorlar sabah akşam. Ve yawme tequmu saa -sa kıyamet gününde Edhilü âle Fir'auna Fir'aun Ve yanındaki Yardımcıları Eşeddel azab Allah diyor En şiddetli azab. Onları ona sokunuz Bu Fir'aun ve yanındakileri Münafıklar Allah Azze ve Celle diyor Kur'an-ı Kerim'de İnnel münafıkين fid derkil esveli minen nar Münafıklar en aşağıda Cehennem'de en altta ki derk o da yani en şiddetli azap. Onun için bir insan bir hadiste diyor 70 sene düşüyor cehennemde bir kelimeden dikkat etmiyor ona. 70 sene bir düşünelim bir taş atılırsa bir yerden uçaktan yere varıncaya kadar ne kadar sürüyor? Belki bir dakika iki dakika üç dakika bilmiyor. Ama bir sene ne kadar düşebilir? 70 sene ne kadar düşebilir? bazen insan bir kelime söylüyor o kadar gidiyor cehennemde. Bazen bir kelime İslam'dan komplet çıkartıyor insanı. Küfür kelimesi. Yani bu dil çok tehlikeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn uzun hadiste sonra varıyor hadiste anlatırken diyor kuffe aleyke muaz ibn Cebel'e diyor bunu tutt Muaz bin Cebel diyor ya Resulullah. Konuştuklarımız sorulacak mıyiz kıyamet gününde? O düşünüyor. Sen elin dakılı çuvarsa so birisini vurdu, o çok kötü bir şey yaptı, sorulacak. Birisinin malını aldı birisi. Ama konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor fekillet kaumuka ya Muaz. Ve hal yakubun nas ala wujuhihim fi'n nar illa hasa'id Yani cehennemin ehli en çok cehenneme giriyorlar dillerinden. En çok bir bakıyorsun günahlara çoğu en çok dillerinden. Çünkü kelime çıkıyor onu geri alamazsın. Hem de çok rahat çıkıyor çok hızlı çıkıyor. Sen söyledikten sonra pişman oluyor gıybet ettim. Çıktıktan sonra diyor şimdi aralarını bozdum. Ha, bilmem ne. Ama çıktı bitti. Resulullah s.a.v. Muad ibn-i Cebele diyor وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي Bir kelime İnsan karısı ona haram oluyor. Boşanma kelimesi. Bir kelime çok konuşmaya gerek yok. Bir kelime yabancı bir kadın ona helal olur evlenirken. Kafirler bir kelime de la ilahe illallah Müslüman oluyorlar. Hepsi bir kelime. Yani çok konuşmaya gerek yok bir insan Müslüman olması için. Onun için insan bu bu, bu dile dikkat etmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bize diyor bir kelime insanı bazen cehenneme düşürüyor. Doğudan batıya kadar bu mesafeden da daha fazladır hatta. An Ebi Hurayrata anna Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal inna allaha Allah kıskanır. Ve gayretullahi en ye'tiyel mu'minu ma harram Allah. Bir iman eden, eden bir günah işleyince Allah ona ondan yani ondan değil. Ya garu ala maharime. Yani bir haram olmasın diye Allah bunu tercüme edim. Haramı çiğnendiği için yani kıskanır Allah hocamız sınırda aşıldığı evet. için. Evet. La ilahe illallah. An Abi Hurayra radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kama Ramadan iman'en ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." ramazan geliyor herkes bizden günahları belki Bağlar gibi ya da daha fazla Allah bilir dediğim gibi dilimizin hataları ne kadar çok bütün hayatımız gözlerimizin hataları kulaklarımız hepsi ramazan büyük bir fırsat Allah müslümanlara veriyor bir sezon kazanmaya bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse ramazan bütün ramazanı kama yani gece namazı kılarsa istiğfar çekerse zikir Kur'an-ı Kerim bütün Ramazan'ı bunu bitirirse şey yaparsa gecelerinde ufiralehuma taqaddama min be. bütün günahları Allah affeder sizler alimler diyorlar böyle hadisler bütün günahları deyince küçük. küçük günahlar büyük günahlardan insan tevbe etmesi lazım yani insan Ramazan başlamadan önce otursun kendini düşünsün bu kadar günahlarım var bilmem ne şöyle yaptım böyle yaptım tövbe etsin hatırlamadığı şeyler ufakları Allah azze ve celle onlar hepsini affeder bu ibadeti yapınca başka hadis söylüyor mansama Ramazan ikisi sahih hadis bütün ramazanı oruç tutarsan Allah bütün günahlarını affeder şimdi kama Ramazan yani her gece yatıdan sabaha kadar İnsan gece namazı kılacak, ibadet edecek. Yok bu teravih yetiyor. Yani bir gece namazı kıldı sayılır. Bir de bir hadiste insan yerinden ayrılmazsa imamdan sonra. İmam ayrıldıktan sonra kalkarsa bir sevap kazanıyor sanki sabaha kadar namaz kılıyor. Yani millet Esselam'a ekonatlar diyorlar. Esselam'a ekonatlar herkes kalkıyor koşuyor gidiyor. İnsan otursun, zikretsin yerinde. İmam da tesbih çekiyor, bilmem ne. Otursun, kalkmasın. İmam kalkıncaya kadar gidiyor. Tamam. İmam ayrıldı, gitti. Yerinden, ondan sonra kalkabilirim. Yaşlı bir adam vardı, çok yaşlı. Böyle hastaların ara, arabaları var böyle. Sandalye, sandalye. O da bir uh, hizmetçisi var, onu getiriyor camiye. Hiç onu yerinden hareket ettirmez imam kalkmadan önce. İmam da o çok oturuyor, tesbih ediyor bilmem ne bu da oturuyor. Zikrediyor imam kalksın. Hatta bu yaşlı adam aklına göre bir tek imam yerinden kalkması yetmiyor. Camiden çıksın. Sonra imam bunu öğrendi, farkına vardı. Bu adam için yerinden kalkıyor, uzatmıyor. Yani biraz tesbih ediyor falan bitti. Sünnetleri uzatmıyor. Kalkıyor gidiyor. Baktı o da hareket etmiyor gidiyor. Öğrendi sonra imam dışarıya çıkmadan bu çıkmıyor yerinden. Bir kere onunla konuşuyordum selamlaştık dedi camiden çıkalım yazık adam bekliyor. Ben bunu düşünüyorum. Bu yaşlı adam az önce dediğim gibi iki kelime ne kadar insan bunlarda sevap kazanıyor. Bu yaşlı adam her gece bir sevap kazanıyor sanki sabaha kadar Allah'a ibadet ediyor. Gençler güçlü olanlar bilmem ne bunu kazanamıyorlar. Bu yaşlı adam Allah bilir bir gün midesi ağrıyor, bir gün başı ağrıyor, bir gün yorgun, bir gün halsiz. Yaşlı, bilmiyorum 80-90 yaşı. Ama sabrediyor, sevap istiyor. Dediğim gibi bir sürü ibadetler bizim dinimizde. Şu hadis gibi Resulullah Aleyhisselam eşine dediği gibi, bu hadis gibi kelimeten, hafifeten, san diline hafif. Bu üçüncüsü çok ibadetler var dinimizde çok kazançlı. Bunlar fırsatlar. İnsan onları kaybetmeyecek. Ramazanda insan otursun, imam ayrılsın, yerinden çıksın, sonra yerinden faksın insan. Kaybetmesin bu sevabı. An Ebi Hurayrata anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, التefaubu mineşşeytan. Şimdi ne demek İsmail? Abdurrahman Bu ne demek? Esnemek, esnemek Esnemek. Esnemek şeytan da. Ne dolduruyorsun Kaydediyorsun. Esnemek şeytan dandır. Bir insan esnemesi gelirse فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ Onu ne kadar tutabilirse tutsun. Bir de başka hadisler R.S. bize öğretiyor. İnsan esnerken elini <gülüyor> koysun, ağzını kapatsın. Hatta namaz da olursa bile namaz kılıyor. Esnemek olursa hemen elini kaldırsın, ağzını kapatsın. Diyor şeytandandır. عن Ebu Hureyre رضي الله عنه اَنَا رسُولَهُ سَلَّمَ es al ermeleti vel-miskin. Miskinlere ve dul kadınlara. Kimse onlara gidiyor. Devamlı dertlerini düşünüyor. Onları arıyor. Sadakaları götürüyor onlara. Bir derdi varsa, müşkileti varsa çözmesine çalışıyor. Buna denir sâ'i. Koşturuyor onlar için. kel fi fîsebilillah. Bir sevap kazanıyor mücahitler gibi. Ve-ehsebuhu kal. sahabi Ebu Hureyre diyor sanki bir de üstüne ekledi ve kel kaimu lezi la yeftur ve bir insan gece namazını bırakmıyor yorulmuyor hep sabaha kadar durmadan ve kassaimi la yeftur, hep oruç tutuyor gibi hiçbir gün orucunu kaçırmıyor tabi insan oruç tutuyorsa sünnet böyle yoktur ama o adamın sevabı sanki bu kadar amel yaptı gibi kim bunu düşünüyor? Kim böyle hatırlıyor? Falan yerde bir tullu var falan. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bazı insanları vasfediyor. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفُ Bir insan onları bilmiyorsa, hallerini bilmiyorsa o kadar izyetli izyetleri vardır. Elini kimseye uzatmıyorlar. Birisi verecekse onlara ağır geliyor. Yok yok yok ihtiyacımız yok. İnsan sanıyor ihtiyaçları gerçekten yoktur. Hem de onlar çok ihtiyaçları olduğu halde böyle bir kimisine söylemiyorlar şikayet etmiyorlar elini uzatmıyorlar bunlar Müslümanlara ihtiyaçları var Allah Azze ve Celle o kadar bir, büyük bir sevap yazdı kimse bunları ararsa onlara verirse hep bunu okuyunca daha önce bunu söyledim annemin dayısı yani çok takvalı onu görüyorum Tabi ben Bilmiyorum Suriye'den çıktım Ondan sonra vefat etti Yani çok yaşadı onu gördüm Bu adam O zamanda Yani 60 sene önce ya da daha fazla Bir apartmanı vardı Ama yamalı pijaması vardı Oturuyor değiştirmiyor Deliniyor eşine diyor bir yama yap yaptı yaptı yamayı cömert ben biliyorum ne kadar sadakalar veriyor ama cömert kendine değil fakirlere zayıf insanlara bir yerde kavga varsa para için parasıyla çözüyor tamam Müslümanlar barışsınlar hep böyle yaşıyordu bazı şeyleri hatırlıyorum yani ben küçükken bazı şeyleri ama bu hikayeyi annem annemden duydum pijamasında yama vardır yama yaptırdı karısına Sonra yama ya tekrar bozuldu, delindi. Çünkü ilk önce elbise nereden deliniyor? İzlerden. Dizlerden. Şimdi yine yeni nesil bunu bilmiyor. Ben küçükken biliyorum milletin yarısı buradan elbiseleri delikli. Çünkü kullanıyordular bozuluncaya kadar. Delininceye kadar. Ama bu zamanda elhamdülillah. Paralar arttı, hayat değişti. İkinci defa ona söyledi yapsın. Adı Abu Mahmud dedi. Abu Mahmud yeter. Yeter bir pijama 25 liraya alırsın. Sanki bilmiyor fiyatı böyle şaşırdı. Sadece 25 lira evet dedi. Dedi tamam koştu 25 liraya verdi. Bana dedi bak kapıdan çıkınca sağa gideceksin. Sokağın solunda, solunda sol tarafta bir ev var bilmem kimin evi biliyor musun? Ona baktı anladı yapacağını. Dedi evet. Dedi orada yetimler var. Şu 25 lirayı onlara verin. Buna büyük ders verdi bunun da. Ben pijama giyerssem bu 25 lirada gitti bu. 25 lira gitti. Kullanıldı gitti. Ama oraya yatırırsam kaldı. Kaldı. Büyük bir ne diyeyim? Yatırım, istismar. Kabre gidince onu bulur. Kabrenin azabından Allah onu korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi sanki ibadetten ayrılmıyor gibi. Gece namazı, orucu, cihadı sanki öyle birisi sevap kazanıyor bunu düşününce. Ya bakıyorum yaşlılar gerçekten yaşlanmak insanın vücudunda değil. Ya da genç kalması vücudunda değil. Kalbinde, imanında. Birisi anlatıyor bu da bu hikaye Arabistan'da. Mahallede biliyorlar bu hikaye bilindi. Falan kişi falan kişi falan kişi şu birkaç ev mahallede fakirler gecelerde Allah onlara ihtiyaçları gönderiyor herkesin evinin kapısında buluyor sabahleyin kalkınca bir poşet ya da iki tane bir sürü meyveler sebzeler falan ekmek bilmem ne bir bakıyorsun çeşit çeşit hepsinde yaşlı bir kadın vefat etti hepsine kesildi onun torunu diyor o zaman da vefat ettikten sonra kim dağıtıyordu? Bildik. Düşün yaşlı kadın demiyor nasıl bunları taşıyacağım? Her poşet 5 kilo, iki tane 10 kilo. Götüreceğim bir eve koyacağım döneceğim yine başka eve götüreceğim yine döneceğim yine. Her gün yorulmuyor. Demiyor bugün bugün uyudum kalkmadım. Neden? O uyursa kalkmazsa kaç kişi aç kalacak? Peki göndermiyor birisiyle gündüz. Oğlum git. Onlar utanacaklar alırken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en iyi sadakayı anlatıyor. Hatta la ne o kadar? Onun sağ eli verirken sol eli haberi olmayacak. O kadar insan gizleyecek. Bu kadın o kadar gizledi. Torunu bile bilmiyor. Tabi nereden hepsini getiriyor bunlar? Arabistan'da çok evler var. Bir bakıyorsun aile kabile gibi yaşıyor bir apartmanda. Baba, anne, çocukları, hepsi evli torunlarda. Her dairede bir oğlan, eşiyle çocuklarıyla bunlar. Genelde pazardan her şey bol bol getiriyorlar, koyuyorlar. Hepsi kim ihtiyacı olursa alır. Bitiyorsa bir daha, daha fazla getirirler. Pazara gitti, dört kasa portakal. Bitiyorsa beş getiririz. Böyle bol bol getiriyorlar. Bu kadın o fakirlerin hesabını koyuyor bunların aralarında. Götürüyor, kimse hissetmiyor. ونلار اكسلينجا هبسين بلور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوبوا حديث عن أبي هريرة ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم بير مسلمان yorulmak ona gelirse hem yani üzüntü bir şey düşünüyor onu çok keder hazan keder ezen bir eziyet ona geldi gam üzüntü manası geliyor hatta şauka yuşakha bir dikan bile ona batarsa illa kaffara Allah بها öyle bir şey olursa Allah bunun karşısında günahlarından siler, affeder. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle birincisi kerim. İkincisi bu Müslümana Allah Azze ve Celle hiçbir zarar vermek istemiyor. Bu Müslüman kalkmadı ibadet etmedi. Allah sevabı ona yazacak. Peki sen kalkmazsan ben sana bir tokat veririm sonra sevabını veririm. Üçüncüsü sabrettiği için öyle bir şey olunca insan sıfır eder. Diyor Allah böyle takdir etti Bu dert gelmez Elhamdülillah demeyecekti Allah Azze ve Celle ona gönderiyor Elhamdülillah demek için Peki bize bir dert gelmeden sabahleyin kalksak Elli defa yüz defa dersek Subhanallah ve bihamdihi Elhamdülillah dersek ne kadar kazanırız Yani illa bir muskuliyet gelecek başımıza Elhamdülillah demek için Subhanallah deyince Allahu Ekber deyince İlla bir savaş Suriye gibi olacak sonra Allahu Ekber! Gerek yok. <gülüyor> Allahu Ekber! Sevabı çok büyük. Bir hadiste söylüyor bu kadar insan sevap kazanır deyince Elhamdülillah bu kadar, Allahu Ekber bu kadar mutlum. insan şaşırıyor. İbrahim Aleyhisselam Resulullah aleyhi ve sellem e öğretiyordu miraj gününde Söylüyorum Muhammed, Aqrı umretek minnisi salam, umreti nasalam söylüyorum ve cennet tatibet, çok lezzetlidir, gəzbe al anhar, suyu gəzbe, ma yani lezzetli çok güzel, ve onunla kıyan cennet düzyiller çok açsız, ve onun gırası onun fidanları Subhanallah alhamdulillah la Akbar, peki. Şimdi bu dünyada bakıyoruz. Kimse çiftliği olursa bizim gibi. <gülüyor> Buraya e, e, bir milyon fidanları ekeceğiz ama ne zamana kadar büyüyecek? Fidanın parası bu kadar. Mesafeleri ne kadar bırakacağız? Ne zaman fırsatımız olacak? Cennette çok kolay. Subhanallah bir fidan ekildi. Büyüdü. Oraya gideceksin hazır. Ne kadar arazini büyüteceksen o kadar söylemen lazım. Her fidanda dört metre ilerlersin ya da beş. Her fidanda beş metre. Bir latife diyorlar bir sultan bilmem ne birisine dedi. Koş. Nerede durursan koştun yerden oraya kadar senin mülkün olacak. O da koştu koştu koştu koştu ölünceye kadar. İnsan çok at gözlü. Yani nefesi kesildi devam ediyor. Koşuyor koşuyor. Her adım kıymeti var. Mülkü olacak. Durmuyor. En son kalp krizi geçirdi. Tıp gitti. Peki cennet böyle istemiyor. O kadar koşmak istemiyor. Bir tek insan otursun böyle. Kalbinin atışları artmadan. Subhanallah, elhamdülillahi ve la ilahe illallah, Allah'u, akbar. Subhanallah, elhamdülillahi ve la ilahe illallah, Allah'u, akbar. Vallahi bu sevabı görürsek belki insanın dili hiç durmaz zikirden görüyorsa gözlerimizde. Ama Subhanallah insan illa her şey elinde tutacak böyle hissedecek inansın diye imanımız da zayıf. Sahabe-i kiram sanki ellerini de tuttu gibi. Böyle inandılar. Böyle amel ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledikten sonra hiç bırakmıyorlar. Bir bakıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey Ali ibn Tavsiye etti söyledi vasiyetini. Diyor bırakmadım ölünceye kadar. Resulullah Aleyhisselam bana söyledikten sonra bırakmadım. Öbürü başka bir şey söylüyor diyor. Vefat edinceye kadar Resulullah Aleyhisselam'ın bana emrettiği şeyi bırakmadım. Peki biz bir tane alalım. Amel edelim da Alışalım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulullah Aleyhisselam'a Hakkı Müslimi'lale 5. Bu da çok önemli. Müslüman kardeşimizin haklarını bilelim. En önemli hak haklar 5 tane. Resulullah diye. 5u reddü's selam. Selam verin söyleyince "Esselamü aleyküm selam" diyecek. Bu onun hakkı. Hı. Allah böyle geçti falan ben muhabbet ediyorum birisiyle. O girdi "Esselamü aleyküm" dedi oturdu cevap vermedik biz günaha girdik. Hakkını vermedik. İkincisi ve ziyadatul meryid. Hasta hasta ziyaretine gideceğiz. Üçüncüsü ve tibaul cenais. vefat edince cenaze sünnet çıkacağız. Ve icabatu'd davah. Bir yemeğe davet etti. Hangi yemek? Hadis. Ee, hadiste burada alimler anlatıyorlar çünkü yemeğin adları var Arapçada. Yani bir düğün yemeği Olursa da'va ona denir Başka yemek olursa bilmem ne Belki onun isimden fazla var Her duruma göre yemeğin ismi başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burada bu kelimeyi söyleyince Demek ki düğün yemeği Yani düğüne beni davet etti Yemeğine Gitmem şarttır Hakkı bu Elhamdülillah deyince Yerhamkumullah Yemem lazım Söylemezsem o onun hakkı. Kıramet gününde onu benden alabilir. Hakkını vermemiş olurum. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men şehidel cenaze Kimse cenaze namazını kıldı. Cenazeyi gördü. Namazını kılıncaya kadar hatta yusalla aleyha fe lehu qirat sevabtan bir kırat kazanır. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ Kimse cenazede çıkarsa sonra defnedilinceye kadar فَلَهُ قِيرَاتًا İki قِيرَات kazanır قِيلَ وَمَا الْقِيرَاتًا Sahabe-i dediler ya, ya Resulullah قِيرَات, قِيرَاتًا bunlar nedir? Dedi مِثْلَ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ Büyük iki da gibi bir O kadar sevap insan kazanır bir cenazede çıkarsa ona cenaze namazı kılarsa sonra çıkarsa mezara kadar. O kadar Allah ona sevap verir. Bu hadis de <gülüyor> ve Müslim'de. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve ahlakından burada öğreniriz. An Ebu Hurayra radıyallahu anhu قال: "Ma aaba'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ta'aman kat." Hiçbir yemeğin hakkında bu kötü Resulullah sallallahu demedi. Hiç İn istahahu akalah beyan seyidi. Ve in kariha hu Ama beyan mas broker. lezzetli değil bu kötü bu bilmem ne. Ama maşallah Arabistan'da bir komik bir latife oldu talebelerin aralarında okulda bir Mısırlı Sutlu Sutlu'nun önünde dedi sizin yemeğiniz güzel değil siz yemek pişirmesini bilmiyorsunuz. O da elini kaldırdı bir tokat yüzüne vurdu. Dedi ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen kat. Resulullah hayatında bir hiç bir yemek kötü demedi. Sen nasıl diyorsun? Maşallah o Resulullah'ın sünnetine ittiba etmedi ama sanki bu vurduğu zaman ittiba etti. <gülüyor> o bu kadar hata yaptı. Bu 10 katı gösterdi. Bir de ben söylüyorum. Kadınlara daha dikkat etmemiz lazım. Bu hadisi daha çok tatbik etmemiz lazım. Kadın bir yemeği pişiriyor, uğraşıyor, çalışıyor. Sofrayı koyu o kadar yorulduktan sonra insan derse lezzetli değil, bilmem ne eksik, bilmem ne fazla kadın çok kırılır. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti özellikle evlerimizde tatbik etmemiz lazım. Kardeşimiz bir şey yaparsa güzel değil dersek belki önemsemez ama evde çok önemlidir. Wa an abi huraatte an Rasulullah sallallahu aleyhi ve Hujibe't-naru bi'ş-şahawât ve hujibet bil Ateş cehennem ateşi yanında her taraf şehvetler vardır İnsanın istekleri, nefis istekleri vardır. Onlara giderse sonu nereye gidiyor? Cehenneme düşecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor cehennemin önünde hep hüfvet her tarafından insanın şehvetleri bir gün içki istiyor, bir gün kadınlar istiyor, bir gün para çoğaltması, hırsızlık bile olsa, bir gün bir gün devamlı. Buradan, buradan, buradan, buradan hep harama giriyor. Ölünceye kadar öldüm mü tak hemen cehenneme. وَحُفَّةِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ Cennet yanında ne var? Nefis istemedikleri. Hadi kalk sabah namazına vaktinde camiye git. Bu fakire cebinden para çıkart ver. Buna ona insan bir bakıyorsun her ibadet yapınca bir ağırlık hissediyor. Tabi onun sevabı görürse dünyanın sevabı gibi belki dünyanın yüz katı katından fazla koşturur. Ama görmediği için onlar yazılıyor o görmeden onun için şeytan soğutabiliyor. Bir sürü masrafların var şimdi buna vereceksin. Unutturuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Hiçbir para sadakadan eksilmez. İnsan gerçekten bunu inanıyorsa Allah'ı çok cümert olur. Çünkü bilir param eksilmeyecek. Ben ödüyorum Allah bana yerine verecek. Ben, ama bilmiyorum ne zaman nasıl. İnsan kağıt kalem tutarsa olmuyor. Maaşım bin lira. 200 yüz lira verdim sekiz yüz kaldı. On defa sayarsam sekiz yüz kaldı. <gülüyor> ama doğrusu nasıl oluyor? Sen bu fakire verme. Bir bakıyorsun araban bir vuruldu, gittin tamirat yaptın 200 liraya. 800, 800 olacak. Ya da sen burada verdin, gittin başka yerden. Allah sana bir iş fazla bilmem ne ya 200 geldi. Hatta bir e, Şeyh Al-Arifi söylüyor, bunu anlatıyor oğluna. Bir riyal verdim. E, ki riyal mi bilmiyorum. Harç okula gidiyor. Tabi çocuk babasından duydu. Allah Azze ve Celle daha fazlasını verir. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam bize öğretti. El bi Diyor. Çocuk gitti. Bu bir lirayı bir fakire verdi. Geldi. Baba bir, benim liramı bir fakire verdim. Babası bu inanç kalbinde yerleştirmek için Geldi gecede çocuk uyurkan çantasına on lira koydu yerine. <gülüyor> çocuk ertesi gün çıktı. Okulda baktı on lira. Aaa ne, ne kadar güzel. Allah bana nereden bunu gönderdi ya? <gülüyor> Sevindi. Ama çocuk da tüccar. <gülüyor> Durmadı böyle. Gitti şu on lirayı fakire verdi. Geldi baba. On lirayı fakire verdim. Bası dedi. Daha vereyim. Yüz lira attı. Çocuk gitti. Okuldan çıktı tüm fakirlere nerede varsa verdi. Bekliyor şimdi bin lira gelsin. Bir baktı hiçbir kuruş gelmedi. <gülüyor> baba yüz lirayı fakirlere verdim. Allah sana versin oğlum. Allah kerim Allah. Çocuk bekliyor. Baba gelmedi bir şey. Dedi önce geliyor muydu? Dedi baba bir lira verdim. On lira yerine geldi. Verdim yüz lira geldi. Şimdi gelmiyor. Dedi Allah sana imtihan veriyor. Devamlı geliyorsa geliyorsa bütün millet sadakaları verirdi. Ama Allah sana imtihan veriyor bakacak. Yolundan dönecek misin? Küfüre döneceksin yoksa sabredersin? Hmm, Allah bilir artık hmm, bundan sonra daha verecek mi vermeyecek mi? <gülüyor> Aslında gerçekten insan parası eksilmez. Ama Allah'ın bir hikmeti var. Bazen imtihanlar oluyor. Büyüklere. Veriyor veriyor veriyor bakıyor sıfır kaldım. Allah'ın bir hikmeti var. Sana büyük sevap verecek sabrına imtihan veriyor. Ama verecek korkma verecek insanın hayatında bir sürü şeyler diyorum kalem kağıda göre baksan olmuyor iki kişi Suriyeliler Avrupa'da çalıştılar kısa bir zaman çok değil ama bir biraz para herkes getirdi biriktirdi arkadaşlar beraber çalışıyordular beraber para biriktirdiler beraber geldiler birisi öbürüne diyor ne yapacaksın bu paraya diyor ola bilmiyorum nasıl yapacağım falan dedi ben bankaya koyacağım faizi alırsam bilmem ne artar dedi Allah dedi faiz parası Allah ezer kaybeder sadakaları büyütür Değil, sen git paranı sadakaya ver ben bankaya koyacağım gitti bankaya yatırdı o da düşünüyor, düşünüyor düşünüyor bir şey bulamadı dedi bir ev alayım bir ev aldı bu parayla Birkaç sene sonra bunun evi kaç kat oldu bilmiyorum önünde bir yol açıldı mı ne unuttum yani parası çok arttı öbür kişi parasını sonra bankadan aldı. Bir ticarete girdi. Bilmem ne para birik çoğaldı arttı ço ço yani çoğaldı arttı şey faizden beraber falan şey yapabilirim. Dükkan açabilirim bilmem ne. Hiç başladı iflas etti. Seneler geçti. 5 6 sene sonra görüştüler. Bir kere muhabbet ederken birisi şey bankaya yatırmayan parayı parayı bankada yatırmayan kişi arkadaşı ne dedi? Gördün mü? Senin paranın Allah izdi bitirdi. Ve yur bi sadakat. Allah benim paramı ne kadar arttırdı. Gördün mü? Sen kaleme göre, kalem hesap yapıyorsun, tutuyorsun. Bu kadar faiz arttı, bu kadar oldu, bu kadar. Ama sonuçları bilmiyorsun. Bir kere taksi durduruyordun. Özel araba, Arabistan'da önümde durdu. Adamın yanına bindim bana anlatıyor ne kadar çok parası vardı bankada çalışıyordu bilmem müdürdü mü neydi anlatıyor yaptıklarını ne kadar mukafalar geldi büyük para parası oldum. sonra bankanın işini bırakınca biliyorsunuz yani ne denir ona geriken para birden veriliyor mesela 500 bin tazminat, 700 bin ikramlar, tazminat. tazminat böyle büyük para aldı düşündü düşündü ne yapayım Avize ticaretine girecekti. Çin'e gitti. Tabii biliyorsunuz Çin'den bedava mal geliyor. Ben yani Bazen 50 kat, bazen 80 kata satılıyor Sütü Arabistan'da. Millet bilmiyorlar kıymetini. Ben tüc bir tüccardan duydum. Fayansı Çin'den alıyorlar. Nakliye parası içinde dahil. Gümrükle beraber 1 dolar tutuyor. En ucuz fayans, en ucuz fayans 5-6 dolar. En ucuz öldürürsen yani 4 kat, beş kat. Ben Kırtasiye'de çalıştım. Bir mal kalırsa müdürlere yazıyoruz. Bu pahalı satılmıyor. Bir bakıyorsun ne kadar ucuzsa. Çin malı bize diyorlar. Bunu söylerseniz fiyatını düşürebilir. Çok düşürebilir. yarı yara düşürebiliriz. Ama bu bilmem ne. Bantlar falan. Bunlar Amerikan malı bir kuruş düşüremeyiz. Zaten biz %5 kazanıyoruz onlardan. O adam şey ne diyordum ben şey, Çin malı için konuştum 1 lira Ha, bu adam avizeleri getirdi evet, Çin'den evet. bir de ben biliyorum bazı tüccarlardan avizeler çok acayip kazancı vardı çok çok çok bu yani bildiğin yerden kazanacak getirdi dükkanı açtı hiçbir müşteri yok ne kadar reklam yaparsa müşteri yok dükkan çok iyi bir yerde açtı yani onun ücreti çok yüksek ne hesap yaparsa ne yaparsa en son gitti bir depo kiraladı bunları çıkarttı depoya koydu bakıyor ne yapacağım. Sonra yavaş yavaş deponun ücretini ödeyemiyor. Taksicilik yapmaya başladı özel arabayla taksi değil çünkü özel araba şimdi daha az alıyor taksiler gibi değil. Bir de müşterisi az oluyor herkes taksiye işaret ediyor. Bana şikayet ediyor bu yaştan sonra o kadar para biriktirdim bilmem ne anlatıyor. Dedim ne diyeceğim ona. Şimdi ona dersem "Yemhakkullahur riba ve yurbi sadakat birikatıjim emantek ma Adam acısını bana söylüyor sonra ben ona bir cevap vereceğim. Dedim "Allah diyor, ve Kimse Allah'tan korkarsa derdinden bir çağrı bir çıkış verir Allah azze ve celle ve min yerden Allah ona rızık verir. Hepimiz Allah'tan korkmaya ihtiyacımız var. Hayatımızı düzeltmeye ihtiyacımız var. Sonra Allah'tan isteyebiliriz verir dedi. Doğru doğru bilmem ne. Ama bunu da hatırlıyorum. Adam o kadar para kazandı bankadan. Hayatını bankada, bankalar bankalarda geçirdi. Sonra emekli olduktan sonra hepsi uçtu. Bir de Arabistan'da emekli maaşı yok. Yani adam iyice yani battı. Büyük para alıyor ama emekli maaşı yok. Biraz hadislerden okuduk başta anlatıyordum hadislerden ne kadar kazanabiliriz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor a'mali Allah en çok sevdiği ameller nedir Edvamuha, devam eden in kal ne kadar az olursa valla birisi bir günde 100 lira sadaka verdi sonra kesildi Allah onu sevmiyor birer lira veren kişi her gün bir lira her gün bir lira kesilmeden Birisi oturdu 5 saat Kur'an-ı Kerim okudu. Allah onu seviyor her gün okuyan gibi bir ayet olursa bile. Onun için şu adamın vasiyeti bana her gün bir hadisi ezberle bıraktım. Bu adam bunu söyledi bana belki 30 sene ya da 30 seneden fazla ezberleseydim ya da okusaydım ne kadar kazanırdım. Şimdi her kardeşime söylerim ezberleneceksek okuyalım anlayalım her gün bir hadis gördünüz şimdi ne okuduk 14 hadis 14 hadisten belki çok kazanç gördük belki insan bir şey hissetti kalbinde fikrinde bir şey öğrendi bir şey ee, ne diyeyim ona yakıt geldi hareket etsin artık Allah için hepsi 14 her gün herkes bir hadis okusun, amel etsin. Amel etmeye çalışsın. Çalış, yani yapamazsa, ertesi gün ikinci hadis sırası gelir. En azında manası burada yerleşsin. Allah'a dua etsin herkes, yardımcı olsun amel etmeye. Vallahi bu büyük bir define, büyük bir kazanç. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.